Dinimiz dövmeye nasıl bakar? Şimdi dövme insanların boşluk duyan, ruhi boşluk duyan insanların kendilerini tatmin edecekleri bir yöntem, bir meşguliyet. Üstelik vücuda da eziyet veren bir uygulama. Neymiş, şey, güzel görüneyim kendine göre. Hatta bana sorarsanız mesela benim gibi birçoklarına da sorarsanız belki dövmenin çok da e, çekici bir şey olmadığı hatta itici, çirkin bir şey olduğunu söyleyebilir. Ben evet. şahsen o kanaattayım. Hiç de yakışmadın Bakıyorsun koluna, göğsüne acayip acayip şekiller e, kazıtıyor, işletiyorlar. Neymiş efendim işte delikanlılık e, emaresi olsun, yok bilmem ne olsun aşkını ifade etsin falana filana. Bunlar hiç de hoş olan şeyler değil. Kaldı ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz dövme yapana da yaptırana da lanet okumuştur. Lanet ne demek? Allah'ın rahmetinden uzak olsun demek. Peygamber Büyük Efendimiz beddua etmiştir. Niye vücuda eziyet ediliyor çünkü. Hı hı. İğne batılıyor, o iğneyle efendim, o derinin altına bazı boyaları zerk ediyorlar. E, o neticesinde bir şekil meydana geliyor. Onu silip kazmak da hemen hemen e, mümkün değil. Hı hı. Vücuda ancak e, işkence ederseniz derisini o kısmın e, yüzerseniz o zaman belki o şekil ortadan kalkar ki bu da elbette ki insana eziyettir. Caiz değildir. Hatta yapmış ise bir insan dövmeyi, hı hı. onu silmek İstediği zaman Bunu bize sorduğunda Hayır bunu yapma diyoruz Çünkü o da bir ayrı O da, şey da bir eziyet eziyettir Aziyet e, üstüne eziyet İnsana eziyet ise haramdır Onun için yapma Bundan sonra da ilave dövmeler yapma e, Diyoruz Ve sakın Vücudunuza eziyet etmeyin Diye tavsiyede bulunuyoruz Peygamber aleyhissalatü vesselamın Yasakladığı bir şeye kimse Güzeldir, hoştur Diyemez tabii ki. Bu bundan sakınmak gerekiyor. Evet.